Bismillahirrahmanirrahim Beyine suresi Medeni surelerdendir Medine'de nazil olmuştur Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden beşe kadar kitap ehlinden ve müşriklerden küfredenler Kendilerine apaçık bir hüccet gelinceye kadar vazgeçecek değillerdi Arınmış sayfaları okuyan Allah katından bir peygamber içinde en doğru yazılar bulanan ama kitap verilmiş olanlar kendilerine apaçık hütçetler geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar doğruya yönelerek dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona kulluk etme namazı kılma ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. En doğru dinde işte budur. Kitap ehlinden maksat Hristiyan ve Yahudilerdir. Müşriklerden maksat da ateşi ve puta tapan Arap ve Arap olmayanlardır. Arınmış sayfaları okuyan Allah katından bir peygamber, yani Aleyhisselatü Vesselam ve onun okuduğu Yüce Kur'an, ve o Kur'an meleği alada arınmış sayfalere yazılmıştır. İçinde en doğru yazılar bulunan Allah tarafından doğru, adil, eksiksiz ve hatasız yazılan bulunan arınmış sayfalardır. Çünkü bu yazılar Allah katından gelmiştir. 6'dan 8'e kadar Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden küfredenler cehennem ateşindedirler. Onlar orada temelli kalacaklardır. Yaratıkların en kötüsü de işte bunlardır. Muhakkak ki iman etmiş olup talih ameller işleyenler, işte onlar da yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rabları katında onların mükafatı, altlarından ırmaklar akan ve orada temelli kalacakları adın cennetleredir. Allah onlardan koşmur. Onlar da Allah'tan razıdırlar. İşte bu Rabbim'den korkan kimseye mahsustur. Evet. Rabbimiz Süfâna ve Teala ehli nerede? Allah'ın indirilmiş olan kitaplarına ve gönderilmiş olan peygamberlerine karşı çıkan müşriklerin halini haber vererek kıyamet gününde cehennem ateşindedirler buyuruyor ve onların orada temelli kalacaklarını orada sürekli kalıp geri gelmeyeceğini çıkmayacaklarını yaratıkların en kötüsünün onların olduğunu bildiriyor. Bu takiben Rabbimiz halkleriyle iman edip bedenleriyle salih amel işleyen iyilerin halini haber vererek bunların yaratıkların en iyisi olduklarını bildirmekte ve Rabları katından onlara mekafat olduğunu, işte bunun Rab'ından korkan kimseye mahsus olduğunu bildirerek karşılığında cenneti vereceğini bildiriyor. Allah'ı görmesinde de Allah'ın kendisini görüyormuş gibi ibadet edenlerin cennete gireceğini buyuruyor. Allah sizleri onlardan kutsun. Alhamdülillahirabil alamin.